Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulillahi ve ba'an. Şimdi Kurban Bayramı'ndan bahsedeceğiz. Yustahabu fi yevmil adaha ma yustahabu fi yevmil fıtr. Yevmil Fitr'da neler müstahapsa, yani bayram, Ramazan bayram gününde, kurban bayramında da onlar müstahap. En güzel elbiseleri giyiyorsunuz, tekbir getiriyorsunuz, bu şekilde çıkıyorsunuz evden, ancak Ramazan bayram namazına giderken tatlı bir şey yiyordunuz. Kurbanda yemiyorsunuz. Ne zamana kadar? Ta kurbanınız kesilip etinden yene kadar. O etle iftar ediyorsunuz. O etle bu da sünnet. Efendimiz Aleyhisselam böyle yaparlardı. Yustahabu fi yawmil adha ma yustahabu fi yawmil fitr illa annahu yu'akhiru al-akl ba'da ama ancak yemeği e, bayram namazından sonraya tehir eder. Neyi yer? İşte kurban eti varsa kurban kesiyorsa o kurban etinden alır ondan yer. وَيُكَبِّرُ ف۪ي تَر۪يكِ الْمُسَلَّا جَهْرًا Ebu Hanife'ye göre Ramazan bayram namazına giderken sesli değil de sessiz tekbir getirirdi. Ama kurbana giderken sesli tekbir. Fakat İmameyn'e göre her ikisinde de sesli tekbir getiriyorsunuz. Çocukları alıyorsunuz böyle bağırın diyorsunuz onlara. Üç yerde sesli olur. İşte bir tanesi tekbirdir, ezandır. Allah Azze ve Celle meleklere karşı sizinle yubâhi bikum alel-melaike buyuruyor Efendimiz. Biri de lebbeyk'tir değil mi? Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Duada ud'u rabbakum tazzuran ve kufye. Kısık sesle dua ediyorsunuz ama tekbirde ne kadar çıkıyorsa o kadar yüksek sesle Allahu ekber diyorsunuz ve yekberu fi tariqi al-musalla jahran ve yusallيها namazı nasılsa bayram ramazan bayram da öyle kılar summa yakhutbaytayn iki hutbe okur yuallimun nas fehima fehima'l udhiyah ve tekbirat teşrik teşrik tekbirini ve kurbanı hutbede insanlara anlatır Teşrik ne demek? Şerraka yüşeriku teşrik kafile eti yarıp da kurutuyorlardı o günlerde Araplar taşın üzerinde onun için teşrik günleri denir. Eyyamu't teşrik eti yarıp kuruttuklarından dolayı. Feillem yusalluha evvel yevmin salluha min el ve ba'dehu. Eğer ilk gün cumayı kılma, bayramı kılmadılarsa feille musalluha اَوْوَلَ يَوْمٍ Efendim ilk gün kılamadılarsa bayramı ne yaparlar? سَلَّوْهَا مِنَ الْغَدِ Yarın kılarlar yani ikinci gün وَبَعْدَهُ Üçüncü gün kılarlar Ve وَعَدَمُهُ سَوَاُن Özürlü, özürsüz Bunda eşittir. Neden? Çünkü bugünler hep kurban bayramı günleridir kardeşim. وَتَكْبِيرَتُ تَشْر۪يق Teşrik tekbiri nedir? Allah-u Ekber, allah Ekber La ilahe illallahü, akber. Allah-u Ekber allah ve illa ilham i̇şte Burada şerhte de söylüyor, öyle bir rivayet var. Hz. İbrahim İsmail'i kesecek وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِنْ azim. Hz. Cebrail bir koşla geliyor bakıyor ki işte geç kalabilirim diye Allahu Ekber Allahu Ekber diyor Hz. Cebrail İbrahim Aleyhisselam onu duyunca bakıyor ki Hz. Cibril Koş'la geliyor, ne diyor? La ilahe illallahü, Allahu ekber. Ee, efendim, İsmail Aleyhisselam da bu manzarayı görünce o da Allahu akbaru ve lillahi diyor. Yani oradan rivayet burada sizin şerhte de var. Peki, ve o vacibun akibas salavatil mefrudati fi cemi'ir ricalil mukimine bile musahr. Ne zaman bu teşrik tekbirlerini getiriyoruz? O huva yani tekvirut teşrik değil mi? Teşrik tekbiri. Yani böyle ne yapıyorsun? Mesela huvenin altına bir yazıyorsun. Bir de nereye bir yazıyorsun? Tekvirut teşrika. Demek ki bu zamir ne işaret ediyor? Tekvirut teşrik. Ona dönüyor. Böyle yapınca pratik oluyor tabii. O huva vacibun akibes salavatil mefrudati Farz namazlardan sonra bunu söylemek vaciptir cemaat <fî> cemaatir ricalil mukimine bile <bilemsar> Şehirlerde yaşayıp Mukim olanların Cemaatle kıldıkları namazlardan sonra Teşrik tekbirlerini okumaları Vaciptir diyoruz efendim Kime göre? İmam Ebu Hanife'ye göre Peki Sonra Sonra Min aqibı salatı el-Fajr, yani Maarifte, ila aqibı salatı el-Aasri, övül nahr semanu e, salavatin. Peki efendim ne zaman başlıyorsunuz buna? Maarif günü sabah namazından başlıyorsunuz ya da Maarif günü sabah namazından sonra başlıyor. E, birinci gün ikindi namazından sonra bitiyor. Kaç oldu? Toplam semanu Salavatin e, sekiz namaz oldu. Bu kime göre? Ebu Hanife'ye göre. Fakat İmameyn'e göre dördüncü gün ikindi namazına kadar devam eder ve toplamı kaç olur? Yirmi üç olur ki İmameyn'e göre amel ediyoruz. Fetva onun görüşü üzerine. E, salatul havfe geldik. Peki estağfurullah ve etubu iley dedik. Buyur kardeş. Bak burada ne diyor? ve kana yecibu ala kulli men sallal maksubete li ennehu tab'un laha fe ala men yudiha yani fa imameyne göre, farz namazi kim kıldıysa kadın erkek köyde kentte bunların hepsine e, bu e, teşrik tekbirlerini almak vaciptir imameyne göre dedi